Kaçak elektrik, su vesaire şeyleri kullanmanın hükmü nedir? Evet, işte burada da demin dediğim gibi e, her şeyin fiyatı belirlenmiştir. Yani devlet diyor ki ben bu elektriği sana getiriyorum, bu suyu sana getiriyorum, efendim bu hizmeti sana getiriyorum, bu interneti sana getiriyorum, bunun karşılığında da bunu ödeyeceksin diyor. Bu şimdi ne yapıyor? E, o parayı ödememek için yasal olmayan yöntemler kullanıyor. O kadar ki bazen gerçekten insanları şaşırtan, yani insanları şaşırtan şeyler yapıyorlar. Bir TEDAŞ müdüründen ben dinlemiştim. Düşünebiliyor musunuz? İnsan kuyunun içerisine cereyan atıyor ve oradan suyu çekiyor. Kuyuyu ısıtıyor, oradan suyu çekiyor ve evinde kullanıyor bunu. Sıcak su temin ediyor. Evet sıcak su temin ediyor. Dolayısıyla bu tür yasa dışı şeyler, yani kaçak elektrik kullanmak, kaçak su kullanmak haramdır. Bir kul hakkından ziyade sadece bir kul hakkı değil, kamu hakkıdır. Yani bütün insanların burada bir hakları vardır. Dolayısıyla haramdır, caiz değildir. Evet.